Radyo tiyatrosu. Yapım Ankara Radyosu. Floransa'da bir gece. Yazan: Somerset Maugham. Çevirerek uygulayan: Esin Artamlı. Yöneten: Ejder Akışık. Efektör: Metin Macun. Teknik Yapım: Alican Deniz. Oynayan sanatçılar: Prenses Fernando, Macide Tanır, Sir Edgar Alp iken Mary Işık Yenersu, Rolly Flint Çetin Tekindor, Nina Emine Orhun, Ciro Erdal Küçükkömürcü, Tony Altan Erkekli. Sevgili Etgür Bunca yıl sonra sizi yeniden görebilmek ne kadar güzel. Hem de İngiltere dışında. Mary, İzin ver sana doya doya bir bakayım. Hmm, fazla değişmemişsin. <gülüyor> Sadece biraz solgun görünüyorsun. Lütfen oturun Ezgür. Sizi terasta kabul etmemin nedeni şu güzelim Floransa manzarası. Nina. Lütfen bize çay servisi yapar mısın? Tabii efendim. Ayrıca Brandy'de de rica edeceğim. Bağışlısın efendim. Hmm. Brandy sevdiğimi unutmamışsın sevgili Mary. Siz en yakın aile dostumuzdunuz. Sizinle ilgili hiçbir şeyi unutmuş değilim. 19. yaş gününü hatırlıyor musun? Aynı gece Matthew Penton'da nişanlanmıştım. Evet... Siz de bana Hindistan'dan getirdiğiniz enfes bir zümrüt kolye armağan etmiştiniz. Oh, biliyorsun o benim sana nişan armağanımdı. Her zamanki gibi geç kalmıştım. <gülüyor> evet biliyorum. Bunu çok sonraları söylemiştiniz bana. Çaylarınız efendim. Ee, i̇zninizle servis yapayım. Teşekkür ederim Nina. Servisi kendim yapmak istiyorum. Gidebilirsiniz. Peki efendim. Buyurun. Teşekkür ederim. Bu evi kiralamakta iyi etmişsin. Kentin dışında sessiz, huzur verici bir havası var. Çok yorucu bir evlilik geçirdim, Edgar. Biliyorsunuz kocam Matthew gece yaşantısına, kumara düşkün bir erkekti. Her zaman yanında olmamı isterdi. Bakımlı, cazip bir karısı olduğunu tüm dünya bilmeliydi. Oysa ben sakin bir aile ortamı içinde yetiştim. Bu sekiz yıllık evlilik çok yordu beni. Hem de çok. Seni çok iyi anlıyorum Mary. Sanırım pek çok de bulunman gerekti. Doğrusunu isterseniz öyle oldu. Yaşadığım ya da yaşamak zorunda olduğum gecelerin çoğunun işkenceden farkı yoktu. Gerek bedensel yapım gerekse kişiliğim kaldırmıyordu o yorucu yapmacık toplantıları. Ama kendi isteğimle evlenmiştim. Kocamı mutlu edebilmek için elimden geleni yaptım. Bundan kuşkum yok. Çok yorgun düştüm. Kocamdan ayrı yaşamayı düşünüyordum. Hiç değilse bir süre için. İşte tam o sırada o korkunç kaza oldu. Aa, evet, gazetelerde okumuştum. Alınırken atı yürümüş... ...onun gibi iyi bir binici... ...kolay kolay attan düşmezdi. O sıralar ben Fransa'da bulunuyordum. Evet baş sağlığı telgrafı çekmiştiniz. Acı çekmemiş. Ölümü ani olmuş... ...boynu kırılmış. İşte böyle... ...ayrı yaşamayı düşündüğüm... ...kocam Matthew'un ölümü... ...birden yok oluşu... ...yine de çok sarstı beni. Neredeyse bir yıl oldu... ...hala bir boşluk içindeyim. Bilmem bu duyguyu tattınız mı hiç... <gülüyor> O duyguyu iyi bilirim. Hindistan'daki görevim sona erip de Londra'ya döndüğümde seni ailenden istemeye karar vermiştim. Nişanlanmak üzere olduğunu duyduğumda tüm umutlarım yıkıldı. İşte o zaman sözünü ettiğin boşluğun içinde buldum kendimi. Sen benim idealimdeki eştin. Saf, pırıl pırıl bir genç kız. iyi yetişmiş, genç bir hanımefendi. Tam bir büyük elçi eşi olacak niteliklere sahipti. Ah, Sir Edgar, benimle evlenmek istediğinizden haberim bile yoktu. Hindistan'a gitmeden önce sana duygularımı açmak istedim. Fakat cesaret edemedim. Neredeyse babam yaşındaydım. Söyle, kabul eder miydin benimle evlenmeyi? Hayır sanmıyorum. Matthew'a aşık olmuştum. Beni ailemden istemeye geleceğini söylediğinde... ...sevinçten çılgına dönmüştüm. Onu çok aslanıyordum. 2 İki yıla yakın nişanlı kaldık. Ama o hep uzaklarda olurdu. Ancak evlendikten sonra tanıyabildim onu. Kişiliklerimizin çok farklı olduğunu anladığımda... ...artık çok geçti. Evet. Evliliğinin pek mutlu geçmediğini anlıyorum. Umduğum gibi olmadı. Matthew'un beni sevdiğini sanıyordum... Oysa beni seçme nedeni iyi bir aileden oluşumdu O sosyete yaşantısını Ünlü dostlarını her şeyin üstünde tutardı Gurur duyacağı güzel bir eşe sahip olması Önemliydi onun için Ya Mary Mutlaka sevmiştir seni Bunun aksini düşünemem Belki Daha 29 yaşındayım hayır, hayır 30 yaşındayım Oysa kendimi yorgun yaşlı bir kadın gibi Ya da iyileşme dönemindeki bir hasta gibi Bitkin hissediyorum Florensa'ya e gelmekle iyi etmişsin. Kısa sürede kendini toplayacağına inanıyorum. Biraz kilo almalısın. Floransa güneşi yanaklarına renk getirecektir. Sonra bu evi kiralamakla da iyi etmişsin. Şu zeytin ağaçlarıyla kaplı sister ormanına bak. Ben de böyle bir yerde yaşamak isterdim ama ne geser. Bir diplomat hep görevinin başında olmak zorundadır. <gülüyor> Öyle. Florensa'da ne kadar kalacaksınız? Yarın Milano'ya gitmem gerekiyor. Sanırım bir hafta sonra döneceğim. Beni Bengal valiliğine atadılar. Bir ay kadar sonra Bengal'de görevimin başında olmalıyım. Oh, kutlarım sizi. Bu çok önemli bir görev. <gülüyor> evet yıllardır istiyordum. Sonunda amacıma ulaştım. Mary, Bu görevimde bana eşlik eder misin? Benimle evlenir misin? Dün telefon ettiğinizde benimle önemli bir konuyu görüşmek istediğinizi söylemiştiniz umarım bu teklifim senin için sürpriz olmamıştır mire seni bu kez elimden kaçırmak istemiyorum lütfen bu konuyu düşüneceğine söz ver tanıdığım en mükemmel insansınız siz teklifiniz gurur veriyor bana ancak yeni bir evliliğe hazır değilim Aha, tabii tabii tabii sana hak veriyorum yalnız hemen karar verme seni mutlu edeceğime inanıyorum. Huzurlu, güvenli bir yaşamın olacak. Peki Ezgür. Bu konuyu düşüneceğim. Floransa'ya geri döndüğümde seni arayacağım. Şimdi iznini rica edeceğim. Sizi bahçe kapısına kadar geçireyim. Bah, yorulmanı istiyorum. Yok yok hayır. Bu saatlerde hep bahçede geziniyorum. Gün batımında o kadar güzel oluyor ki. <gülüyor> Pekala memnun olurum. Böylece biraz daha yanında kalma mutluluğuna erim. ...güzelsiniz bu gece bayan Mary. ...günlerdir evden çıkmadınız... ...sonunda yaşlı prenses Fernando... ...sizi kandırmayı başardı değil mi? <gülüyor> ...buraya kadar gelerek evinde vereceği... ...muhteşem partiye katılmamı istedi... ...nasıl Nina... ...biraz daha alık süreyim mi ne dersin... ...oo buna hiç gerek yok... ...güzelliğiniz orada bulunacak... ...pek çok bayanı kıskandıracaktır... ...teşekkür ederim Nina... ...ama o bayanların hepsi makyajlı olacak... Ayrıca avizelerin ışığında bu soluk rengimle ölü gibi görünürüm Üzerimdeki tuvalet de mor olduğuna göre Evet Biraz daha allık ve ruh sürsem iyi olacak Ancak o zaman canlı olduğuma inanırlar İşte hazırım çok güzelsiniz bayan Meri Size taksi çağırıyorum Hayır hayır kendi arabamla gitmek istiyorum Fakat yollar çok hırsız Hem geç saatte döneceksiniz Ya bir yolunuzu keserse Çevrede bir sürü hırsız haydut varken Buradan Floransa'ya inmek Yalnızca yarım saat sürüyor Üstelik araba kullanmayı çok seviyorum Hadi Nina ışıkları söndür de aşağı inelim Peki efendim nasıl isterseniz Yalnız siz gelinceye kadar içim rahat etmeyecek Merak edecek hiçbir şey yok Güzelce yatıp uyumana bak Nina Belki de prenses beni bırakmaz Bu gece onun evinde konuk olarak kalabilirim Aa, Bakın bu daha doğru olur bence Hiç değilse gündüz gözüyle dönersiniz Bakalım Kendi evimde uyumayı tercih ederim Hem orada fazla kalacağımı hiç sanmıyorum Kendimi yorgun hissediyorum İyi geceler Nina Ciro'ya söyle Arabamı garajdan çıkarıp ön kapıya getirsin Peki efendim, iyi eğlenceler. Buyurun Bayan Meri Arabanız hazır Teşekkür ederim Ciro İsterseniz ben sizi götürürüm efendim Sonra da istediğiniz saatte gelir alırım <gülüyor> Şu Nina yok mu? Mutlaka o size mutfakta Beni yalnız bırakmamanız için ısrar etmiştir <gülüyor> Doğrusun isterseniz öyle Ayrıca ben de karımla Aynı düşüncedeyim Bu yollar oldukça ıssız Özellikle gecenin geç saatlerinde <gülüyor> Hadi canım Duyan da dağ başında yaşıyoruz sanacak Yine de sağ olun Nina da sen de benim gerçek dostlarımsınız Biz bir aile gibiyiz Sizler olmasıydınız bu koca evde Kendimi yapayalnız hissederdim Asahi Ciro unutma Yarın öğleden sonra pazar yerine inip Arka bahçe için çiçek tohumları ve küçük fideler alacağız Hiç unutur muyum efendim? Bu evin bahçesi, Floransa çevresindeki bahçelerin en güzeli, en görkemlisi olacak. Bundan hiç kuşkum yok. Sen hem çok iyi bir bahçıvan hem de çok usta bir şoförsün. Karın Nina da harika bir aşçı. <gülüyor> Teşekkürler efendim. Biz de sizden çok memnunuz. Hep burada, Floransa'da kalmanızı isterdik. Daha geleli 3-4 ay oluyor ama sanki çocukluğumdan beri buralarda yaşamışım gibi hissediyorum kendimi. İçiniz rahat olsun, hiçbir yere gitmeye niyetim yok. İyi geceler Ciro İyi geceler hanımefendi Kaldınız, ...gelmeyeceksiniz sandım. Bağışlayın prenses. Bir süredir kendimi biraz halsiz ve yorgun hissediyordum. O ıssız kapanırsanız böyle olur tabii. İnsan içine çıktığınız yok ki. Biraz da nisan yağmurları değil. İşte bizim Floransa'da nisan mayıs ayları böyle durup durup yağmur yağar. Bu da insana hüzün verir. <gülüyor> Neyse. Buradakilerin çoğunu tanıyorsunuz. Geçen gelişinizde yani... Neredeyse bir ay kadar önce deyip sizi dostlarımla tanıştırmıştım. Hı hı. Ama daha sık görüşmeliyiz. <gülüyor> evet, haklısınız efendim. Hemen her hafta biz de toplanırız böyle. ...sizi aramızda görmekten ben ve dostlarım çok memnun oluyoruz. Teşekkür ederim efendim. Bu gece Sir Edgar eşlik edecekti fakat kendisi biliyorsunuz... ...Milano'ya gitmek zorunda kaldı. Aa evet. <gülüyor> Sir Edgar eski dostlarımdandır. Sizin Florensa'ya geldiğinizi duyunca... ...tıpkı bir delikanlı gibi heyecandan yerinde duramaz oldu. Sanırım sizinle evlenmek istiyor. ...yakında da Bengal valisi olarak... ...göreve başlayacakmış. Aynen. Bilmem. Bu konuda ne düşünüyorsunuz Mary? Yani bir vali eşi... ...olmak konusunda... <gülüyor> <demiş istiyorum. gülüyor> Henüz bir şey düşünmüyorum. Bence... Oh, evet. Sayın Prenses, bakıyorum gecenin <gülüyor> en güzel hanımını... ...köşeye sıkıştırmış, sorguya çekiyorsunuz. <gülüyor> Bayan Mary Penton. Oh, ne gözünüzden de... ...hiçbir şey kaçmıyor. <gülüyor> Mary daha yeni geldi... Onu epeydir görmemiştim. Rowley ile tanışmıştınız öyle değil mi? Evet. Nasılsınız Bay Flint? Ah yapmayın. Bana Rowley derseniz çok memnun olurum. Lütfen. Öyle ya canım ne de olsa İtalya'dayız. Burada insanlar cana yakındır, sıcaktır. Mary siz İngilizlerse en yakınlarınıza bile mesafeli olmayı seversiniz. Elinizi öpmeme izin verir misiniz Bayan Mary Penton? Ah, teşekkür ederim Mary. Ah. Çok naziksiniz. Rowley Flint ne kadar kibar bir erkek. E ne de olsa İngiliz. Asaletini İngiliz olarak babasından, sıcaklığını ben beyaz o güzel dişlerini de İtalyan annesinden almış. Annenizin İtalyan olduğunu bilmiyordum, Bay Flint. Bana Rowley demenizi tercih ederim. İnan bana Mary, 20 yaş daha genç olsaydım Rovli'yle evlenmek onu elinden kaçırmamak için her şeyi göze alırdı. <gülüyor> Teşekkür ederim prenses beni şımartıyorsunuz. Yok hayır ben her zaman gerçeği içimden geleni söylerim. Hadi bakalım hep birlikte yemek salonuna geçelim konuklar yerlerini almaya başladılar. Mary, siz Albay Temir ile eşi Lady Grethel'in arasına oturacaksınız. <gülüyor> Bakıyorum Mary'i himayeniz altına almışsınız. Benden uzak bir yere oturması için özen göstermişsiniz. Tabii genç <gülüyor> dostum Raoul'i, siz Floransa'nın ünlü çapkınlarından birisiniz. <gülüyor> Ayrıca Lady Greth Mary'nin ailesinde iyi tanıyormuş. Ah öyle mi? Anladığım kadarıyla burada epey İngiliz aile var. Öyle canım. Özellikle yaşı ilerlemiş olanlar İtalya'nın güneşini... ...İngiltere'nin o biraz rutubetli, sisli havasına tercih ediyorlar. Lady Grace ismi bana hiç yabancı gelmiyor. Kendisi annenizle iyi arkadaşmış. Londra'nın ünlü beş çaylarında sık sık birlikte olurlarmış. Sanırım onunla konuşacağınız pek çok konu olacak. Hadi Şimdi yerlerinizi alıp, İtalyan aşçıların enfes yemeklerini tadalım. Daha sonra da dans topluluğunu izleyeceğiz. Kemal çalan genç de birazdan içeri girecek. Surat asmak sana hiç yakışmıyor, Rovli. Yemekten sonra özgürsünüz, Mary ile istediğiniz kadar sohbet edebilirsiniz. Ama yemek boyunca benim yanımda oturacaksınız. Ne o neden öyle dalgınsınız Hatta gözlerinizde hüzünlü bir ifade var diyebilirim Bilemiyorum Güzel bir toplantı Güzel bir gece Ama nedense içimde tuhaf bir sıkıntı var <gülüyor> Maaşlayın Sizin de canınızı sıkmak istemem <gülüyor> Terasa çıktığımız çok iyi oldu İçerisi çok dumanlı ve kalabalık Yemek boyunca Lady Grace'in sorularını cevaplamak beni çok yordu Bu tip toplantılara katılmayalı epey zaman oldu Size hak vermiyor değilim İnanır mısınız ben de artık zevk almıyorum bu eğlencelerden Ama sevdiğim dostlarımı da kıramıyorum Mary size bir şey açıklamak istiyorum Ne gibi? Ne <gülüyor> gibi? Ben Sayın Prenses Fernando'nun dediği gibi çapkın uçarı biri değilim <gülüyor> <gülüyor> Prenses çok tatlı, hoş sohbet bir insan Onu seviyorum Size takılmaktan da çok hoşlanıyor <gülüyor> Altın kalpli bir insandır o Gelirinin büyük kısmını yoksul ailelere dağıtır Geçen yıl bir de düşkünler evi açtı ah, Bunlardan da hiç söz etmez Ama sizden çok söz etti bana O benim en iyi dostumdur Annemle babamı yıllar önce bir uçak kazasında kaybettim. Prenses Fernando annemin en yakın akrabasıydı. Onların ölümünden sonra beni öz oğlu gibi bağrına bastı. Kendimi yalnız, mutsuz hissettiğim zamanlar hep yanımda oldu. Erkek kardeşinin kızıyla nişanlanmışsınız değil mi? Evet, bu nişan prensesin isteğiyle yapıldı. Fakat Francesca ile anlaşamadık. Şımarık bir kızdı. Ayrılmamızı istediğimde memnun oldu diyebilirim O da benden pek hoşlanmıyordu çünkü Peki neden sizinle nişandanmayı kabul etti? Katolik bir ailenin kızı oldu Özellikle de halası olan prensesin sözünden çıkamadığı için tabii ki Aa. İtalyan ailelerde kızların pek seçme hakları yoktur Anlıyorum Peki prenses bu nişanın bozulmasına nasıl razı oldu? Bir gün kendisiyle uzun uzun konuştuk Sonunda Francesca ile apayrı kişilikte iki insan olduğumuza inandı ben de iki yıla yakın nişanlı kalmıştım... ...ama Matthew hep uzaklardaydı... <gülüyor> ...avlanmaya meraklıydı... ...Hindistan'a kaplan avına gitti... ...ve bir yıldan fazla kaldı oralarda... ...biz de birbirimizi... ...pek iyi tanıyamadan evlendik... Kocanızın bir sürek avında... ...attan düşerek öldüğünü duydum... ...sanırım boynu kırılmış... ...ölümü ani olmuş... Evet... Onun öldüğüne uzun süre inanamadım. Sanki birden çıkıp gelecek hemen hazırlanmamı bir gece kulübüne davetli olduğumuzu ölecekmiş gibi gelirdi bana. Öylesine hayat dolu enerjik bir insandı ki. Eh, bağışlayın. Sizi üzmek istemezdim. Evet ne dersiniz içeri girip şu kemancıyı dinleyelim mi? Evet iyi olur. Biraz üşüdüm. Güzel çalıyor Büyüleyici bir tarzı var Evet Son derece de yakışıklı bir genç Fakat pek para kazanamıyor sanırım Üstübaşı oldukça bakımsız Çok da zayıf Gözleri Gözleri simsiyah. Derin çok derin bakışları var Ah çok serin burası. İyi misiniz? Mary? ben <gülüyor> bembeyaz oldu. Yo, yo, yok bir şey. Rowley. Lütfen yanımdan ayrılmayın. Daha önce de söylemiştim ya. Bu gece tuhaf bir sıkıntı var içimde. Çok geç oldu. Eve gitmek istiyorum. İzin verirseniz götüreyim sizi. Yok yo, teşekkür ederim. Arabamla geldim. Hem araba kullanmayı seviyorum. Dinlendiriyor beni. Ah... Prenses Fernando'yu bulmalıyım. E, e, bakın bu tarafa doğru geliyor. Ah. Mary nasıl? İyi vakit geçirdiniz mi? Her şey için çok teşekkür ederim. Ben de tam eve gitmek üzereydim. Ama daha çok erken, biraz daha kalın. Sonra sizi arabamla gönderirim. Teşekkür ederim Prenses, Arabamla gelmiştim. Şimdi izin verirseniz... Anlıyorum, anlıyorum. Fazla gecikmek istemiyorsunuz. Peki ama gelecek hafta bekliyorum. Sanırım Sir Edgar de Milano'dan dönmüş olur. Birlikte gelirsiniz. Sahi kemancıyı nasıl buldunuz? Olağanüstü güzel çalıyor. Çok yetenekli bir genç. Meri'yi büyüledi adeta. Gerçekten de duyarak çalıyor. Teşekkür edip gönderdim biraz önce. Sanırım bir üniversitede öğrenciymiş. Akşamları keman çalıp okul giderlerini karşılıyormuş. Sayenizde çok güzel bir gece geçirdim. <gülüyor> tekrar teşekkür ederim efendim iyi geceler Güle güle Mary her zaman beklerim Arada bana çaya gel Gelirim prenses iyi geceler Ruvli lütfen Mary'i arabasına kadar geçirir misin? Tabi buyurun şuradan çıkalım <gülüyor> oh, Yağmur yağıyor Islanacaksınız Yok canım işte arabam şurada Sizi tekrar görmek isterim Konuşmak istediğim bazı konular var bir gece birlikte yemeğe çıkabilir miyiz? Umarım beni kırmazsınız. Neden olmasın? Çok iyi bir insansınız. Yanınızda huzur duyuyorum. <gülüyor> Teşekkür ederim. Ee, size kartımı vereyim Salı günü beni Büromdan ararsanız akşam yemeği için yer ayırtırım. Aklınızda bulunsun. Geç saatlere kadar Büromda kalıyorum. Hı hı, arayacağım. İyi geceler. İyi geceler. Aa, arabayı hızlı sürmeyin. Yollar kaygan. Gideceğiniz yer de virajlı Merak etmeyin yavaş yavaş gideceğim Biraz hava almak istiyorum Hoşçakalın Yağmur ne güzel yağıyor oh, Biz gibi bordakal çiçeği ve toprak kokuyor Bu da kim? Yağmurun altında bu ıssız yolda nereye gidiyor acaba? Ah, Kemancıymış Elinde keman kudosu hiç acele etmeden yürüyor yağmurun altında <gülüyor> Zavallı genç adam onu almalıyım İyi akşamlar. Buyurmaz mısınız? Sanırım yolumuz aynı. Sizi gideceğiniz yere kadar götürebilirim. Ee, teşekkür ederim. Sizi rahatsız etmek istemem. Hem yağmur altında yürümeyi severim. Ben Prenses Fernando'nun konuklarından biriyim. Sizi dinledim bu gece. Lütfen buyurun. Çok yağmur yağıyor. Islanmışsınız. Hasta olacaksınız. Lütfen binin arabaya. Teşekkür ederim. Ben biraz ilerideki işçi barakalarında oturuyorum. Siz ileride tepenin üstündeki iki katlı büyük evde oturuyorsunuz değil mi? Nereden biliyorsunuz? Sizi arabanızla gidip gelirken görüyorum. Sonra Ciro. Arada onunla pazar yerinde karşılaşıyoruz. Bahçenizin çok güzel olduğunu söylemiştim. Ciro iyi bir Ah Evet gerçekten iyi biliyor işini. Karısı Nina da enfes yemekler yapıyor bana. Onlardan çok memnunum. Oturduğunuz evin tarihi değeri büyük Bahçede de eski heykeller var Binanın ön oymalar Rönesans devrine kadar uzanıyor galiba Evet evet O evi ilk gördüğümde sevdim Bir gün gelip yakından görmek isterim Elbette ne zaman isterseniz gelebilirsiniz Siz bir sanatçısınız Ah isterseniz bu gece bile gelip Bahçeyi evi gezebilirsiniz Bu gece mi? nasıl olur? Gece yarısı sizi rahatsız etmek istemem. <gülüyor> Rica ederim. Ayrıca hiç de uykum yok. Bahçedeki projektörleri de yakarız. Böylece hem heykelleri hem de oymaları rahatlıkla görebilirsiniz. Yağmur dindi işte. Çok iyisiniz. Çok da güzel. Teşekkür ederim. Siz de çok güzel keman çalıyorsunuz. Prenses üniversite öğrencisi olduğunuzu söylemişti. Evet. Hukuk fakültesinde okuyorum. Son sınıftayım. Prenses çok yardımsever bir insan İşte geldik Arabayı ön kapıya park ediyorum Sabahları çevreyi dolaşmayı seviyorum Teşekkür ederim mi iyi olur Daha yemek bile yemedim ah, Yemediniz mi Nasıl olur prenses nefis yemekler yaptırmıştı Zamanım olmadı Oraya gelmeden önce başka bir yerde keman çalmak zorundaydım O halde hemen mutfağa gidelim Yiyecek bir şeyler hazırlayayım size Gelsenize Peki Buyurun bu taraftan Çok iyi bir insansınız İşte mutfağımız benim yaşadığım yerden büyük. Bakalım dolapta neler var. Siz şöyle oturun ben gidip yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Bugüne kadar sizin gibi birini tanımadım. Bence siz bir meleksiniz. <gülüyor> Yok canım melek falan değilim. Omlet yapıyorum size. İçine salam da koydum. Bilmem sever misiniz? Çok severim. Sağlığınıza. Bu ikinci bardak. Ama acele etmeyin. Önce bir şeyler yiyin. İşte bakın. Her şey hazır. Hadi. Soğutmadan yiyin lütfen. Çok acıkmışım. Beğendiniz mi? Elinize sağlık. Nefis olmuş. Çok uzun zaman oldu mutfağa girmeyeli. Hı? Omlet yapmayı unutmamışsınız. <gülüyor> Biraz yavaş için. Sarhoş olurum diye mi korkuyorsunuz? Yok hayır ama. İşte bitti. Şimdi bana evi gezdirebilirsiniz. Hazırım. Salondan başlayalım. Buyurun. Bu evi çok zevkli döşenmiş. Aydınlık. İç açıcı renkleri seviyorsunuz galiba. Seviyordum diyelim. Yani değiştiniz. İşte salonumuz bu. Önce ışıkları yakalım. İşte. Aman tanrım. Antikalarla dolu. Ya şu tablolar. Tavandaki oymalar. Böyle bir evde yaşamak isterdim. <gülüyor> Buraya yakışmıyorum değil mi? Şu eski püskü elbiselerim yıpranmış ayakkabılarımla beni bu görkemli eve sokmamalıydınız. Hem çalışıyor hem okuyorsunuz. Üstelik son sınıfta olduğunuzu söylediniz. Avukat çıkmanıza az kalmış. Çektiğiniz sıkıntılar yakında sona erecek. Öyle mi düşünüyorsunuz? Şarap dokundu galiba. Gelin. <gülüyor> Gelin lütfen şöyle e, oturun. başlayın Sinirlerim çok gergin, çok... Neden? E, e, Neden öyle bakıyorsunuz? Bunalım içindeyim. Sizin bunu anlamanız çok zor. Ama çok gençsiniz hmm. daha. Bütün bir gelecek var önünüzde. Hmm. İnanın insanın bunalımlı günleri oluyor. Cesur olmalısınız. Adınız neydi? Tony. Benim adım Mary. E, kaç yaşındasınız? 23. Ya siz... Otuz. Hiç göstermiyorsunuz. Yirmi beş ancak. Mary. Artık sizden hiç ayrılmak istemiyorum. Neler söylüyorsunuz siz? Beni bırakmayın. Sonunda aradığım kadını buldum. Tanrı'ya şükürler olsun. <gülüyor> Tanrı'ya hep inanırdım küçükken. <gülüyor> Tony lütfen. Neniz var sizin? Sonraları Tanrı beni terk etti. Şanssız bir insanım ben. Ama işte bu yağmurlu kutsal gece... tarı bana geri geldi. Sizi verdi bana. <gülüyor> Mery, yanıma gelin. <gülüyor> artık gitseniz iyi olacak. Çok geç oldu. E, hem daha sonra bir gün gelip bütün evi ve bahçeyi gezebilirsiniz. <gülüyor> Yo Artık burada kalacağım. Ömür boyu ayrılmayacağız. Sonsuz aşkı buldum sonunda. Sizi buldum. Biliyordum zaten. Geçenlerde bir rüya görmüştüm. Bulutlu bir geceydi. Şimşekler çakıyordu. Ben yürüyordum... Birden yağmur boşandı. Tıpkı bu gece olduğu gibi. Sonra kökten bir melek indi. <gülüyor> i̇şte o sizsiniz Mary. <gülüyor> Aman Tanrım. Ne yaptım? Ben? Tanımadığım bir genci evime aldım. Bu adam hasta. Tony. <gülüyor> Tony. Beni üzmek istemezsiniz değil mi? Şimdi artık gitmelisiniz. Tony. Söz veriyorum. Tekrar gelebilirsiniz He? Oturup konuşuruz Size He? yardımcı olmak isterim Parasal konuda da yardımcı olurum Beni başınızdan atmak istiyorsunuz Önce bana ilgi duydunuz Gece yarısı evinize çağırdınız Amacınız beni kendinize aşık etmekti ya. Sonra da birden değiştiniz Hayır. Bütün kadınlar birbirine benziyor Benimle oyun oynayamazsınız Anladınız mı? yanılıyorsunuz. Oynayamazsınız. Hayır. Oynayamazsınız. Ben yalnızca... Oyun oynayamazsınız. Yalnızca size yardım etmek istedim. Ben oyun Islanmıştınız. Evet. Amacım ya. yardım etmekti. Demek ya. bana acıdınız öyle mi? <gülüyor> Siz kendinizi ne sanıyorsunuz? Züppe ukala kadın. Siz sanattan incelikten ne anlarsınız ki? Şu halinize bakın. Soluk benizli sıska bir korkulağa benziyorsunuz. <gülüyor> Ya, yine de güzelsiniz. Benim gibi bir erkeğe ihtiyacınız var sizin. Meri, sevgilim oğlum. Biz birbirimiz için yaratılmışız. Yoksa böyle bir mucize olmazdı. Tanrı bizi birleştirmek için yağdırdı bu yağmur. Yine, biz birbirimizi oh. tamamlayacağız. Oh. Meri. Oh. Meri, bırak. Meri. Bırak, canımı Meri. acıtıyorsun. Meri. Meri. Sen bırak. Hadi gelin dans edelim Mary. Hadi la la la la la, la, la, la, la. dönün Mary dönün. Oh. <gülüyor> Yoksa baş bilmiyor musunuz evet. Mary? Evet Bilmiyorum. biliyorum. Peki ellerimi ben... bırakın. Dönün Mary dönün. Oh. Nereye? Nereye gidiyorsunuz? Oh. Kaçamazsınız oh. benden Mary. Gelin buraya. Tanrım. Buraya gelin. Şurada Bak, bir tabanca oldu. Gelin buraya Mary. Bulmalıyım onu. Hemen bulmalıyım. Ya buldum. Ya Mary. Buldum. Benden asla kaçamayacaksın Mary. Artık benimsin. Ölüm bizi ayırana kadar. Yaklaşmayın. Uzak durun. ateş ederim uzak durun. <gülüyor> Demek bir tabancam var. Hırsızlara karşı kendini korumak için, değil mi? Ama ben hırsız değilim Meri. Sana tutkunum, tutsağınım senin. At onu elinden. Hadi canım at Meri. At. Hadi dediğimi yap. Seni mutlu edeceğim Meri. Sen de benim tutsağım olacaksın. Gel, gel kollarıma gel. Hayır. Gel. Ya, gel. Gel bir Beni durduramazsın Meri. Sen de beni seviyorsun gel. Hayır. Gel bana. Hayır. Gel. Siz misiniz? Alo Roni. Alo kimsiniz? Alo Meri Benim lütfen gel Hemen buraya gel Meri neler oluyor? <gülüyor> Neden ağlıyorsunuz Meri? Hemen gel lütfen Çabuk ol <gülüyor> Sakin olun geliyorum Hemen geliyorum Duymamışlardı. Umarım duymamışlardır Duysalar gelirlerdi Ya öldüyse oh, Namza atmıyor Ne yaptım ben Ne yaptım of. Başka çarem yoktu Ay çarem yoktu Tony Tony cevap ver Of Of bu kan Bu kanı durdurmalıyım bir yapmalıyım Bir yapmalıyım Oh tanrım. tanrım şükürler olsun Rowley Rowley geldi Of oh, tanrım açamıyorum. Kapıyı açamıyorum Merve neler oluyor Yüzünüz kireç gibi olmuş Rowley öldü Tony. Nereden söylüyorsun? Tony kim? Kimi öldürdün? Gel içim. Gel. Çok. Gel. İşte, işte orada. Öldürdüm onu. Yerde yatıyor. Çok kan kaybediyor. Öldürdüm onu. Bu, bu oh. o kemancı. Ne işi var burada? Oğlum, oh, ne yapacağız? Hemen hastaneye götürmeliyiz. Meri lütfen kendini toparlamaya çalış. Gel yardım et bana. Geç ayak ucuna geç. Dizlerin altından tutmaya çalış. Ben de kol altlarından tutacağım. Arabaya kadar götüreceğiz. Hadi bakalım. Kaldırabiliyor musun? Evet. Hadi sıkı tut. Hadi Meri gayret et. Az kaldı. Hadi üç adım daha. Meri evet, tamam. Şimdi yere bırakalım. Dur, kapıyı ben açayım. Tamam bakalım yeniden. Evet. Fazla sarsmamalıyız. Arabanın kapısını nasıl açacaksın? Yeri mi bırakacağız yine? Bırakmadan açmaya çalışacağım. Sen Nur. Ben biraz yana kayacağım. İşte işte açtım. Arabanın arka koltuğuna yatıralım. Yavaş ol. Yavaş yavaş. Tamam. Tamam oldu. Hemen hastaneye gidelim Şimdi Lütfen anlat bana neler oldu Onu neden vurdun Ben Bilmiyorum Birden üstüme gelmeye başladı İttim onu gitmesi için yalvardım Dinlemedi Bırakmıyordu beni Sonra birden gülmeye başladı O, o bir ruh hastası bence Mary Mary yeter artık kes ağlamayı Biliyorum şok geçiriyorsun Ama her şeyi anlatmalısın bana O adamın senin elinde ne işi vardı he? Bilmek zorundayım Şimdi hastanede soru soracaklar Oradaki görevliler olayı polise bildirecekler ben arabamla eve yaklaşırken gördüm onu Yağmurun altında öylece yürüyordu Sırsıklam olmuştu Üzerinde incecik Eski püskü bir pardüsü vardı Yaklaşıp durdum Arabama binmesini rica ettim Önce binmek istemedi Ben ısrar edince bindi. Harika Issız bir yolda tanımadığın bir adamı arabana alıyorsun Bunu nasıl yapabildin Senin gibi ürkek çekingen bir genç kadın yani sırf acıdığın için mi aldın onun evini İnanmıyorum sana Mary Orada prensesin evinde keman çalarken Büyülenmiş gibi bakıyordun ona Evet bu doğru ama beni etkileyen Keman çalışı oldu Yoksa düşündüğün gibi değil Pekala yani, pekala yani. İnanıyorum sana Ancak umarım bu hatanı pahalı ödemezsin Bakalım doktorlar bu genç adamı kurtarabilecekler mi Rowley Bence öldü Bunu biz bilemeyiz. İşte hastaneye geldik Sen arabada bekle Mary Ben gerekeni yaparım Sağol Rovli Sen olmasaydın ne yapardın bilemiyorum Bırak şimdi bunları Sakın bir yere kaybolma Ben hemen içeri girip bir diye getireyim Onu hemen ameliyata alacaklardır Sen de burada oturup dua etsen iyi olur Nina, lütfen bu gece iki kişilik şöyle güzel bir sofra hazırla. Sir Edgar Milano'dan dönmüş. Kendisi birazdan gelecek. Tabii bayan Mary. Ciro'ya söyledim bahçeden çiçek toplayacak. Teşekkür ederim Nina. Ben biraz sinirliyim bu akşam. Sir Edgar bu gece kendisiyle evleneceğinizi söyleyeceksiniz öyle değil mi? Bilemiyorum. Bir türlü karar veremiyorum. Ayrıca kendisine açıklamam gereken bazı konular var. Kim bilir? Belki de evlenmekten vazgeçer. Oh, hiç sanmam. Sir Edgar size tutkun. Hem sizin gibi genç, güzel, üstelik mükemmel bir hanımefendiyi elinden kaçırmak istemez. Kimse mükemmel değildir Nina. Hem bazen insanların başına hiç umulmadık olaylar gelebiliyor. Siz çok iyi yürekli bir insansınız. Tanrı iyi insanları daima korur. Biz sizi çok seviyoruz. Kocamla ben sizin için her şeyi yapmaya hazırız. Şimdi izninizle. Mutfağa gidiyorum. Hı hı. Tanrım. Şükürler olsun sana. Tony ölmedi. Rowley'nin ona verdiği yüklü para karşılığı tabancasını temizlerken ateş aldığını söyledi. Ah Rowley. Sevgili Rowley. O da benimle evlenmek istiyor. O beni anlıyor. Ah, Sir Edgar gelmiş olmalı. Bayan Mary. Sir Edgar geldiler efendim. Ciro. Lütfen kendisini buraya yemek salonuna alır mısın? Peki efendim. Buyurun Sir Edgar. Hoş geldiniz. Sevgili Mary, ne kadar güzelsiniz bu gece Elinizi öpmeme izin verir misiniz lütfen Hoş geldiniz Sir Edgar Lütfen şöyle buyurun <gülüyor> Vay vay vay Seni ilk kez olgun bir bayan olarak görüyorum bu gece Nefes kesici bir güzellik ve hükmeden bir dişilik İzim ver içkilerimizi ben koyayım Teşekkür ederim İşte oldu. Al. <Gülüyor> Senin sağlığına içiyorum Meri. Sağlığınıza. Anlayamadığım bir değişiklik var sende. Yoksa Floransa'dan bir süre ayrılmak zorunda kalmam seni incitti mi? Yok <Gülüyor> Yo, hayır hayır. Ben sadece hmm. nasıl anlatsam Birden yaşlandım sanki oh, Böylesi daha iyi Mary. Bu sayede aramızdaki yaş farkı da azalmış olur eh, Anlat bakalım Ben yokken neler yaptın İyi vakit geçirdin mi bari <gülüyor> Elbette Hemen her gece dışarıydım Aa, işte buna inanmam Mary ne oldu Seni rahatsız eden bir şeyler mi oldu yoksa <gülüyor> Bunu da nereden çıkardınız Hayatımı yaşıyorum ben Edgar... Ben... Evet Mary... <gülüyor> Yoksa birine aşık mı oldun? Neden olmasın? Mary... Seni üzen bir şeyler olduğuna eminim lütfen bana anlat. Yakında çok yakında eşim hayat arkadaşım olacaksın. Edgar... Lütfen yemek masasına geçelim. Daha sonra size anlatacağım bazı önemli konular olacak. Nasıl istersen. Sanırım bu gece biraz sinirlisin Mary. <gülüyor> Doğrusunu isterseniz çok sinirliyim Ancak size saygım var Söz veriyorum önce baş başa sakin bir yemek yiyeceğiz Daha sonra sizinle konuşmak istediğim önemli konuya geleceğim Demek öyle oldu Meryem sana hayranlığım gün geçtikçe artıyor Sir her şey olduğu gibi anlatmakla Dürüst bir insan olduğunu kanıtladın Fakat sana daha önce de söylediğim gibi Kendisi senden çok yaşlı biri Bir diplomat olarak kuşkusuz çok başarılı Mary İnan bana bu evlilik seni mutlu etmezdi ee, Nasıl anlatsam Sanki onunla evlenmeyi kabul etmekle Bir görevi yerine getirmek Ya da annenin ve babanın istekleri olduğu için Bu evliliği gerçekleştirmek <gülüyor> Haklısın Rovli. Ben Söredgra o gece olanları anlattığımda birden yüzünün şekli değişti. Bir süre şaşkınlıkla baktı bana. Ne dedi biliyor musun? Mary, hiç ummazdım senden bunu. Nasıl yaparsın? Tanımadığın birini gece yarısı nasıl evine alırsın? Hatırlarsan ben de sana aynı sözleri söylemiştim. Evet, evet ama sen bir insanın acıdığı için merhamet duygusuyla hatalı davranabileceğini kabul ettin. ...bana anlayışlı davrandın... ...yardım ettin... <gülüyor> ...oysa Sir Edgar... ...olayın duyulabileceğini... ...veya Tony'nin ileride bize şantaj yapabileceğini söyledi... ...bunu hiç sanmam... ...çünkü kendisi de yaptıklarından üzüntü duyuyordu... ...onu bağışlamanı istemişti... ...peki Sir ile nasıl ayrıldınız? İstersem onunla evlenebilirmişim... ...ancak bu durumda... ...kendisine önerilen Bengal büyükelçiliğini... ...kabul edemezmiş... <gülüyor> Tabii bu durumda evlenemeyeceğimi söyledim Birden rahatladı Sonra nazik fakat soğuk bir şekilde Elimi öpüp bana iyi şanslar dileyerek Evden ayrıldı <gülüyor> Böylesi çok daha iyi oldu Bazen o geceyi yeniden yaşıyor gibi oluyorum Ya Tony ölseydi o zaman ne olurdu Ben de senin gibi kabuslar içinde Bağırarak uyanıyorum Sonra tanıya şükrediyorum Tony'nin hastanede söyledikleri aklıma geliyor Ben hasta bir insanım o kadın çok iyi yürekli biri. Bana yardım etmeye çalıştı. Bana yemek hazırladı. Ne olur söyleyin beni bağışlasın. Gözyaşları yanaklarında süzülüyordu. Ameliyattan sonra kendine geldiğinde elimi sımsıkı tutarak söyledi bunları. Peki senin kim olduğunu sormadı mı? Tabii ki sordu. Ona senin nişanlın olduğunu söyledim. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Zavallı! Kendisinin hasta ruhlu biri olduğunu belki de biliyordu. Belki de onun için arabaya binmek istemedi. Bense çekindiği için binmek istemediğini sanmıştım. Mary, Mary. Bırakalım artık bunları canım. Her şey geçti. Tıpkı korkunç bir rüya gibi. Elini ver bana. Sevgilim. Sen benim yıllardır özlemini çektiğim kadınsın. Bak yakında evleneceğiz. Beni istiyorsun değil mi? Söyle bana. Karım olmak istiyorsun değil mi? Evet. Evet Rolly. Sana güveniyorum. Senin eşin olmak istiyorum. Seninle ömrümüzün sonuna kadar güzel, huzurlu bir yaşantımız olacağına yürekten inanıyorum. Sen de benim gibi yorgunsun biliyorum. Toplantılar, kahkahalar, yapmacık insanlar. Herkesten uzakta şöyle ufacık bir yer alalım. Tavuklarımız, ineklerimiz, atlarımız olsun. <gülüyor> bunu istiyorum. Ama... ...ya kısa süre sonra benden sıkılırsan... ...ya alıştığın hayatı özlersen... ...o zaman ben buna dayanamam. Asla, asla bunu istemeyeceğim. Ben de senin gibi yalnızlıktan, sıkıntıdan katılıyordum bu toplantılara. Söz veriyorum, seni mutlu edeceğim. İnanıyor musun bana? Hı? Evet. <gülüyor> evet, inanıyorum Roly. Şimdi lütfen beni biraz yalnız bırak. Yalnız kalmak istiyorum. Anlıyorsun beni değil mi? Yalnız kalmaya ihtiyacım var. Hayır yalnız kalmanı istemiyorum. Sonra yine düşüncelere dalarsın. Şimdi sana özel kokteyllerimden birini hazırlayacağım. Onu içince kendini çok iyi hissedeceksin. <gülüyor> Senin bu neşeli halini <gülüyor> öyle seviyorum ki. Ayrıca çok da inatçısın. İnatçıyımdır. İnatçı olmasaydım belki de benimle evlenmeye razı edemezdim seni. Evet, şimdi gelelim kokteylimize. Biraz vermut. Hmm. Sonra biraz cin. Hmm. Biraz limon suyu. Evet. Biraz da nane likörü. Evet, tamam. İçine bir de buz attım mı? Hmm. Evet Buyurun Bayan Meri <Gülüyor> <Gülüyor> Teşekkür ederim hmm, Çok güzel Rengi de çok güzel oldu Tadı da enfestir Evet İkimize Geleceğimize Mutluluğumuza hmm. Beğendin mi? Hı? Evet Gerçekten çok güzel Bundan sonra sık sık hazırlarsın bana değil mi? Ne zaman istersen canım. Evlenme işlemleri biter bitmez Floransa'dan ayrılırız. Nikah törenimiz Prenses Fernando'nun köşkünde yapılacak. Onu kıramayız biliyorsun bu konuda çok ısrar etti. Evet dün bana telefon etti bütün hazırlıkların tamamlandığını söyledi. O köşke bayılacaksın tam üç katlı bir saray. Bizim için üst kattaki mavi odayı hazırlatıyorum. Eski zamanlarda Floransa'lı bir prens yaşarmış o köşkte birkaç gün kalır sonra arabamıza atladığımız gibi bütün İtalya'yı gezeriz. Bunu ne kadar istediğimi anlatamam sana. Evliliğim süresince kendimi hep süslü ve gülümsemek zorunda olan bir tutsak gibi düşünürdüm. <gülüyor> ah, bağışla beni. Şimdi dilediğim zaman yalın ayak kırlarda dolaşabileceğim. Sonra ata da bineriz, değil mi, Rovi? Tabii. Ata binmeyi ben de çok severim. Saatlerce dolaşırız seninle. Rovi. Lütfen şu güzel kokteylinden bir tane daha hazırlar mısın? Gerçekten çok iyi geldi İçimdeki sıkıntı hafifledi Memnuniyetle Evet Tamam hmm. Söylemiştim bak Yanaklarına renk geldi Al bakalım Canım işte Hazır Teşekkür ederim Sen Sen seveceğim bir insansın Yanımda kendimi huzurlu mutlu hissediyorum Bu daha başlangıç Annenle baban ne zaman geliyorlar Öbür gün Yani perşembe günü burada olacaklar <gülüyor> Annem sanki ilk nikahınmış gibi heyecanlı Çok merak ediyor seni Kendimi sevdirmesini bilirim ben <gülüyor> Şimdi iznini istiyorum Halletmem gereken işler var Sen de bir güzel uyu Hiçbir şey içinde canını sıkma artık Söz ver bakayım ona Söz veriyorum <gülüyor> Güzel Şimdilik hoşça kal Yarın öğleyin gelip seni alacağım. Sabah kahvaltısında pek bir şey yememeye bak. Çünkü seni enfes İtalyan yemekleri yapan bir yere götüreceğim. Tamam mı canım? Tamam Rowley. <gülüyor> seni bekleyeceğim. Hem de ömür boyu. Florensa'da bir gece Sömerset Maum'un yazdığı Esin artamlanını çevirerek uyguladığı oyunumuzu dinlediniz. Yöneten Ejder Akışık Efektör Metin Macun Oynayan sanatçılar Prenses Fernando Macide Tanır, Sör Edgar Alp Öyken Mary Işık Yener Su, Rolf Lent Çetin Tekindor, Nina Emine Orhun, Ciro Erdal Küçük Tony Altan Erkekli. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.